Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş Takus yok ya. Kolay kolay desaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Metropolitikada da birlikteyiz. Bugün konuğumuz Ömer Kanıpak, mimar. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ben şimdi geçen hafta 27 Ağustos'ta aslında ilk açılışı hı hı. oldu Venedik'de. Biennial'inden söz etmek istiyoruz diye seni çağırdım. Bir Biennial şey yapalım. Zaten yazını da okudum. Hı hı. Radikal'de kritik mimari sayfasında. Venedik Biennial 27 Ağustos'ta. Venedik Biennial Mimarlık Uluslararası Sergisi. Hı hı. Bazen Mimarlık Biennial'de diyoruz. Evet. 27 Ağustos'ta açıldı. Ama ilk açılış zannedersem proje Katılımcılarına ve basınaydı. Evet. Ondan sonra e, ay sonunda, yani Ağustos'un sonunda zannedersem açılış e, halka da oldu. Hı -hı. Ziyaretçilere evet. oldu. Evet, aynen öyle. E, i̇ki gün zannedersem ilk önce basın toplantıları e, şeylerle geçti. Çok e, hareketli bir e, süreç yaşandı. Şimdi İstanbul'da da bir Tasarım Bienali yapılmak üzere Ekim ayında açılıyor. Evet. Dolayısıyla iki olayı yan yana izlemek açısından da ilginç e, bir durum var. E, Venedik Bienali Aralık ayına kadar açık zannedersen. Evet sanırım iki ay kadar açık. İki ay. 25 e, Kasım pardon. 25 Hı -hı. Kasım evet. Şeydeki küratör David Chipperfield Hı -hı. E, ortak zemin diye bir e, kavram ortaya attı bu sefer e, ve ortak zemini tartışacağız e, bu programda önce. Fakat ben ilk önce şey girmek istiyorum. Bu Bienal meselesi enteresan çünkü Venedik Bienniali Vakfı'nın zannedersen başında belediye başkanı falan var, siyasetçiler evet, var. Evet. Ee, bir taraftan da şeyler var işte uluslararası sermayenin temsilcileri, daha çok böyle e, filantropik alandan evet. önemli e, şahsiyetler var. E, fakat hani siyasetçilerin olduğu bir ortamda nasıl oluyor da böylesine güçlü bir e, güncel sanat ve mimarlık ortamı oluşabiliyor. Benim hep aklıma takılan soru bu. Hı -hı. 2006 bir yeni eline gezdiğinde Ricky yapmış olduğu şehirler e, sergisini. Daha sonra işte Aron Bezkin'in zannedersem e, mimarlığın ötesinde. Ötesinde. Hı -hı. Ondan sonra işte Japon e, yönet e, şey mimar Sejima. Sejima'nın e, şey. Şimdi de Chipperfield. Hı -hı. E, <gülüyor> yani şöyle geliyor aklıma. Mesela bunu da çok duydum aslında. Ya bir Yani İtalyan küratör mü yok? İlk, ilk sorular mesela bizde BD Başkanı ilk soracağı soru şu olur. Hmm. İtalyan kü, küratör mü yok? <gülüyor> bir gün Amerikalıya, bir gün bir İngilizce, bir gün bir Japon'a gidiyoruz bu bienali yaptırmak için. Şimdi bu şey meselesi yani bir küresel ortama açılmış olan bir mimarlık etkinliğinin ister istemez şeyinin de ulusal sınırları dışında algılanması ve yönetilmesi gerektiğini gösteren ilginç bir etkinliklerdir evet. böyle. Yani evet. ilk defa değil. Türkiye'de ise ancak bu filantropi alanında yani bir bağımsızlığını koruyabilmesi için ancak ancak bir özel kuruluşun bunu yapması gerekiyor. Yani kamu hiçbir zaman böyle bir şey. O zaman yapma. da iş ticari boyuta geçecek. O zaman yani. Da ve, Venedik yarının en önemli özelliği olabildiğince ticari e, desteklerin gözükmemesi. Yani hiçbir yerde sponsor logosu falan göremezsiniz. Çok az görürsünüz, görseniz de. Yani bunu sağlayabilmiş olmaları zaten büyük bir başarı yani bugüne kadar. Ama ikinci söylediğiniz e, yani neden hep İtalyan kuratörlerle çalışmıyorlar? Baştan aslında çalışıyorlardı yani 1980'lerde başlamış olan bir etkinlik bu. E, o zamanlar işte ilk Viener'i hatta Vittoria Gregotti yapmış. Evet. E, ondan sonra e, Francesco Delco falan vardı zamanında. Ondan sonra artık bu iş gitgide büyüdükten sonra biz bunu uluslararası yapıyorsak madem uluslararası kuratörlerle de çağırabiliriz dedikten sonra bu iş böyle gelişti. Bundan sonra da artık her şekilde yani artık uluslara bakmadan çağırıyorlar. Yani kendi alanında kim iyiyse onu çağırıyorlar kültür olarak. O açıdan e, de, takdir edilmesi gereken bir etkinlik açıkçası. Ee, Türkiye'de olabileceğini yakın zaman içinde düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir şeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani tasarım yönelinde bununla pek kıyaslanabilecek gibi olduğunu da sanmıyorum. Yani şimdi ilk defa göreceğiz e, nasıl bir şey olacağını. Ee, yani şunu betmem lazım. Parantez içinde İstanbul'da... E, Aslında belki tasarım benarından önce mimarlık benarının yapılması gerekiyordu. Yani başlığın en azından mimarlık olması gerekiyordu tasarımdan önce. Ben de öyle diyeyim zaten diye soracaktım. Çünkü yani, tasarım herhalde planlamayı, mimarlığı, bütün tasarımsal alanı kapsayan bir başlık. Öyle ama bir biraz da tehlikeli bir kavram tasarım. Evet Çünkü kayabiliyor. Tasarım başka böyle çok bir eklenmiş bir, bir şey gibi, kozmetik bir şey gibi algılanıyor. Yani zaten Türkiye'de. belki de o yüzden bunu fark ettikleri için de ilk kuratörlerin ikisi de mimar. nasırın evet. ee, nasıl bir şey çıkacağını göreceğiz ben de biliyorum içeriğini çok fazla ee, ama iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum yani en azından başlangıç açısından şu anda iyi bir noktada diye düşünüyoruz Venedik Yeneli e, oldukça gelişmiş ben en son gördüğümde en son dört tanesine katıldım bu e, benim gördüğüm kadarıyla diğerlerinin de ötesinde bir şey yani içerik anlamında çok daha zengin e, yazımda da bahsetmiştim yani iki gün sahiden yetmiyor. Tam anlamıyla anlamanız için. Çünkü her bir pavyon veya her bir sergi bölümü kendi başına e, ciddi zaman harcanması gereken etkinlikler. E, ve siz hep bir şeyleri kaçırdın mı acaba diye geçiyorsunuz. Evet, o hisse çok kapıldım ben de. Yani ilk gezi yaptıktan sonra bir ikinci tur, üçüncü tur hatta yapmak evet, gerekebiliyor. Yani Bir de mekan olarak da tabii Biennial hakkında bir fikir vermek lazım belki. Ve e, izleme fırsatı olan e, dinleyicilerimiz bunu biliyorlar ama evet. biz burada tekrarlayalım. Yani e, Venedik'in en büyük <gülüyor> endüstri mirası alanı Arsenale. Hı hı. Burası aslında e, Venedik gibi bir şehrin yani Akdeniz'i kontrol etmek için oluşturmuş olduğu askeri donanmanın daha sonra da işte bütün deniz tersanenin olduğu yer. Bir kısmı hala kullanılıyor tersane olarak. Evet. Şehir e, gemileri yani bu vapurettolar orada Bakımdan geçiyor, orada Hı -hı. üretiliyor, ondan sonra daha askeri tesisler de var içinde falan. Yani bir taraftan da bir karma kullanım söz konusu evet. ama en büyük alanı e, kongre merkezi ya da otel ya da alışveriş merkezi yapılmak yerine böyle bırakılmış. Ve zaten Avrupa e, Kültür Mirası ödülünü de aldı. Bu alan e, Bienal etkinliklerine, e, yani her sene bir Bienal evet. oluyor, bir güncel sanat, bir mimarlık evet. diyelim. Ve bunun önemli bir bölümü Arsenal. de Kısmında geçiyor. Oluyor. Kısmında. Evet. Onun da büyük salonları var. Ama bir de ülke pavyonlarının olduğu Giardini evet. var. Bir de üçüncü bir şeyden söyleyebiliriz. Kentin içine yayılmış olan çeşitli saraylara ve sergi mekanlara yayılmış olan etkinlikler var. Evet. Onlar da çok sayıda yani paralel etkinlikler diyelim. Evet. Üç grupta izlenebiliyor. Evet. O yüzden Diğer. yani kesinlikle iki gün bunların hepsini görmeniz için yetmiyor. Zaten Arsenal ve Giardini bölümleri yani sizin Toplam 16 saatinizden fazlasını hak ediyorlar yani e, iki günde gezseniz bile e, bir de bu yan etkinliklere gezmeye çalışsanız yani neredeyse işte üç 4 gününüzü oraya harcamanız gerekiyor ki zaten Venedik de buna dayanıyor aslında turizm ekonomisi anlamında sadece Venedik'in o işte mes turizme açık kısmı değil yani büyük bir kısmı da buradan geliyor turistlerin yani entelektüel olarak da Venedik bir şekilde kendini bunlar var ediyor. E, o açıdan da gerçekten iyi kullanıyorlar yani. E, Arsenal'li kısmı e, genellikle kuratorların kendi seçimlerine oluşan sergilerden oluşuyor. Benedikt Mimarlık Bienali'nde burada da öyle olmuştu. E, David Chirripilt bu sefer kendisi davet ettiği işte sanatçılar, mimarlar, işte plancılar veya akademisyenlerin e, oluşturduğu bir sergiden oluşuyor. Arsenal'li kısmı. Garden'li ise e, ülkelerin kendi kuratörlerinden oluşan sergilerden, daha bağımsız sergilerden oluşuyor. Ama yine de bunları birbirine bağlayan e, işte common ground teması vardı burada. Da. E, Jardinia'daki sergi e, biraz daha dağınık, biraz daha bağımsız, biraz kendi başına buyruktu. Bence o açıdan biraz da iyi olmuştu açıkçası. Çünkü e, common ground terimi biraz da tehlikeli bir söylem. E, çünkü biraz kapatıcı ve e, kapsayıcı bir şey değil, daha çok düzleştirici bir şeye de dönüşebilir. Ve bana aslında ilginç gelen şey de bu olmuştu. Yani daha önceki dört genelde hep böyle e, biraz daha mimarlığın geleceği, işte Ütopyalar, işte daha böyle fragmante olmuş mimarlık üzerine böyle biraz daha bunu benimseyen bir söylem vardı. Dört, en azından Next adlı Deyan Sucik'ten başlayan dönemden itibaren beri hep öyleydi. Bir tek Sejima son, bundan önceki BNL'de mimarlığın insanlarla olan ilişkisine birazcık odakladı. Temasını ona göre seçmişti. Yani mimarlığı birleştiren, insanları birleştiren mimarlık diye. Ve e, ondan önceki BNR'ler hep böyle işte daha mimarlığın teknolojik boyutuna yönelik işte bilgisayarla gelişen e, yapım teknikleri veya çizim teknikleri veya işte üretim tekniklerine yönelik şeyler vardı. Kurt Forster mesela Metaform Foss üzerine kurulu bir tema yapmıştı. E, dolayısıyla e, şimdi David Chipperfield'ın bu ground, e, common ground temasını seçerekten aslında bunları bir şekilde eleştirdiğini düşünüyorum ben. Ee, yani bu ortak zemin nedir mimarlığı üretiyoruz tamam insanlar için de üretiyoruz ama hangi ortak zeminde üretmemiz gerekiyor diye Biraz da böyle tehlikeli bulduğum bir kapatıcı söylem olduğunu düşündüm ee, Ama mesela Cerdinand'deki pavyonlar pek e, bunu takmadan aslında şey yaptılar Herkesin kendine göre bir başka bir common ground olabileceğini gösterdi bence Yani her ülkenin veya her coğrafyanın farklı farklı ortak zeminleri var Ne bileyim Şili'dekiler başka türlü bir e, ortak zemin üzerinden mimarlık konuşabiliyorken e, Japonya'dakiler başka bir zemin üzerinden konuşabiliyor. İşte Venezuela'dakiler başka bir zemin üzerinden konuşabiliyor ve bunların aslında e, en temelinde yine sonuçta insan var yani açıkçası. İnsan da nasıl mimarlık hitap edecek nasıl çözüm getirebilecek. E, o açıdan da bence hem Cardin'deki hem Arsenal'deki seçimler çok iyiydi yani açıkçası. Evet, peki yazında da söz ediyorsun yani farklılıkların üstünü kapatıcı tehlikeli bir söylem de olabilecek ortak zemin Hı -hı. kavramının. Yenelde oldukça farklı ele alındığını görmek insanı rahatlatıyor. Özellikle ciğer kısmında evet. diyorsun. Burada aslında bu ortak zemini ben mesela... E Yani tabii ki başka türlü yorumlamak da mümkün. Mesela işte Türkiye'de ortak zeminden söz etsek mimarlığın hemen basmakalık projeler, tip projeler, işte yok kubbeli, kemerli işte şeyler e, diyelim ki e, camiler. Çarpalı. Şunlar geliyor insanın aklına. Yani ortak zemin deyince aslında anonimlik geliyor. <gülüyor> öznelliğin dışlanması geliyor. E, ve ortak zemin aslında bir e, iktidar şeyiyle oluşturulan bir. Zoruyla oluşan bir şey gibi gözüküyor. Oysa ki tabii ki bu sembolik bir faaliyet olarak ortak zemin dediğimiz zaman mesela sanatla mimarlık arasındaki ilişkiyi ele alabiliriz. Hı hı. Çünkü <gülüyor> yani bu sanat e, dediğimiz şey e, ve mimarlık arasında böyle varoluşsal bir ayrım mı var? birileri kullanıma dönük birileri ise işte estetiğe dönük ya da birisi tamamen e, e, sembolik öbürü tamamen e, işlevsel falan diye böyle e, insanın düşünce e, şeyinde kompartımanlar mı var beyninde yani böyle bir şey yok dolayısıyla Hı -hı. sembolik faaliyetleri bizim bu şekilde kategorize etmemiz aslında 19. yüzyıldan kalma bir neoklasik yaklaşımın devamı mimarlık mesleği de aslında bu 19. yüzyıl şeyinden fena halde etkilenmiş durumda yani e, meslek olarak ayrışması diğer disiplinlerden şey olması, bina resmiyle, bina çizme faaliyetiyle özdeşleşmesi. Bunu da aslında bu küreselleşme döneminde piyasanın özellikle yeniden canlandırdığını ve mimarlığın adeta bir 19. yüzyıl şeyine geri dönüş yaptığını görüyoruz. Postmodernizm bilmem ne Tabii. falan bunları konuşurken. Dolayısıyla ortak sevinden söz etmek mesela bir kâ, bu e, mimarlıkla sanat ilişkisini ve hani hep... Hans Mertekin de aynı şeye değiniyordu. Yani mimarlığın bu şeylerle ilişkisi nedir? Hep sanat öne geçiyor. Mimarlıktan söz ederken bir bakıyoruz ki sanatla uğraşıyoruz. E, Tabii ki mimarlıktan söz ederken sosyal konularla uğraşıyoruz. Yani her zaman mimarlığın artık o eski e, esnaf tipi mimar yani bürosuna böyle önlük giyip gidip bina resmi çizen, teknik resim çizen mimar E, fikrinden gittikçe uzaklaşıyoruz. uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla ortak zemin deyince ben bir kere bir düşünsel faaliyetlerin artık bir ortak zemininden söz etmenin zamanının tam geldiğini düşünüyordum. O yüzden evet. hem mesela böyle algıladım bir hı -hı, parça. Hı. Bilmiyorum böyle bir ipucu da yakalayabilir Yani pavyonların çoğunda bu vardı zaten. Yani hı. aslında form üzerinden gitmekten çok yani üretilen mimari hı. eserlerin ortaya konmasından çok. ...bunun nasıl üretileceği ve kime hitap edeceğine dair... ...yapılan çalışmalar, araştırmalar vardı yani. O açıdan çok başarılıydı açıkçası. Yani Arsenal kısmı belki pek öyle olmayabilir ama... ...yani Jardin'deki pek çok pavyon öyleydi açıkçası. ve Bu terk edilmiş bir binanın... Evet. ...ofis bina... ...oradaki kişiler tarafından işte şey işgal edildiği ve kullanıldığına dair... ...böyle bir çalışma yapıldı. Onun belgelenmesi yapıldı İvan Ban tarafından. Evet. O, o, o kısmı mesela ödül aldı. Yani aslında... ...yani... Sonuçta takdiri gören şeyler de bunlar açıkçası yani mesela pek çok kişi Zahadi'nin bulunduğu kısmı eleştirdi hı hı. sahiden yani Common Ground ile ilgili pek bir alakası yoktu hatta yani e, Fıray Otto'nun konstrüksiyonlarını bir şekilde kendini meşrulaştırmak için kullandığını falan söyleyenler de vardı ki sahiden orada kenarda kalmış bir şeydi o. O, o açıdan mesela bazı aradan böyle kaçanlar oldu. Yani devrikçik müfiyatı evet. hepsini çağırmış ama tabii ki belirleyemedi. Ama. Belki Zadet'in şey tabii uzun süreli bir hazırlık da var. O strüktürler yani tabii. ofisinin aslında bir tür deneysel şey alanında tabii. üretilen şeyler. Evet yani bu bence bu temaya pek uymuyordu açıkçası. Ee, ilginç bir şey vardı mesela ee, Norman Foster Arsenal'in başındaki pavyonunda yani 8-10 tane da şeyi gösterdi. Dünyada oluşan olan biten bu e, Mısır'daki olaylar e, işte Cezayir'deki olaylar gibi olayları bir büyük, ve, salonda, bir büyük salonda onları arka arkaya ve çok hızlı bir şekilde evet, gösterdi. Gümbür, yani gümbür. evet müthiş. Bir, İyi bir enstelasyondu o. Evet. Arkasından ondan sonra mesela araya başka binaları falan da soktu. Yani bu mesela bir takım e, işgal olayları işte Occupy New York falan gibi şeylerin arkasından mesela başka binaların görüntüleri de geldi yani. Yani aslında bir şekilde yani mimarlığın bunlar olan ilişkisini sorgulamaya çalışıyordu. İyi, iyi bir sorgulama şekliydi bence. Yani soru işaretleri en başından konmuştu. Yani Arsenal'e girer girmez bir soru işaretiyle giriyorsunuz. Evet daha ilk adımda e, insanı böyle kucaklayan büyük evet. bir salona giriliyor. Yani evet. Üstelik de çok dar bir... şeyden değil Karanlık mi? Giriş, bir yerden. Neredeyse çıkışı gözükmeyen bir evet. şeyden giriliyor ve gümbür gümbür ses ve şeyle birlikte o evet. genelde hep benim alıştığım bir şey daha öncekilerde de. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela şeyden. ilginç bir şekilde şey küratör bu Arsenal L şeklinde bir bina oldukça uzun bir şey. L'nin diğer ucuna da en bitişinde de Rafael Menon'un çizimlerini koymuştu yani Hmm. Yani bu böyle ikili bir şey aslında yani bir yandan e, evet dünyada olan biten kargaşalar falan e, toplumun e, mimarlıkla olan ilişkisini sorgulayan bir kesimde mimarlık çok da ufak bir parçası aslında yani. Öte taraftan da buna cevap verecek olan şey Rafael Manuel'in o çok tek teyonik çizimleri detayları mıdır diye mesela Rafael, şey, bence Chipperfield böyle bir soru soruyor yani açıkçası. Yani hangisi bunların common ground yani forma mı bakacağız yoksa gerçekten toplumun kendisine mi bakacağız diye böyle bence iyi bir şeydi, kurguydu bence bu. Arada da işte buna cevap veren başka pavyonlar vardı. Yani başka kişiler vardı. Evet ortak zemini belki işte bu açıdan da yorumlamak mümkün. Yani bir tarafta işte mimarların steril tasarlamış olduğu bir dünya, öbür tarafta da Hiçbir şekilde kontrol altında olmayan ama modernleşmenin etkileriyle gerçekleşen büyük dönüşümler işte bu evet. devrimler çatışmalar savaşlar evet. azmanlaşan kentler ee, ve modernliğin aslında dışında kalan gibi gözüküyor ama aslında onlar da modernliğin etkileriyle olan şeyler yani ulus devletin işte. dönüşümüyle olan e, şeyler e, sorgulanmaması metaforların mesela bu şey dünyada işte bu azmanlaşan kentlerde temsil pratiklerinin planlama pratiklerinin etkisinin kalmaması temsil kabiliyetinin hmm. kalmaması buna karşılık işte Yönetimlerin bir kutsal bagajla işte mimariye müdahale edip şekillendirmeye çalışılması, 19. yüzyıldaki yaklaşımlara benzeyen böyle milli akımların ortaya çıkması falan. Türkiye'de de gördüğümüz evet. işte bu cami mimarisinde olsun, işte adalet saraylarında olsun, kamu yapılarında olsun muazzam bir şey var. Yani böyle bir gerilim var aslında. Ve bu ortak zeminden söz etmek aslında bu düşünsel alanı özgürleştirme çabasına da işaret edebilir diye içinde bir şey var. var. Yani bence tema iyi seçildi. Yani herkese evet. hitap eden bir temaydı ve e, yani gördüğüm kadarıyla pek kimse şeye kaçmamış. Yani kendi coğrafyası içinde sınırlı kalmamış açıkçası. Yani genelde e, herkes işte kendi mimarlığını ortaya çıkartıyor. Ya da kendi ülkesindeki sorunları pek biraz ortaya çıkartıyor. E, bu açıdan ya da ...bunu çıkartsa bile biraz eleştirel yaklaşmışlar... ...yani mesela İsrail pavilonu evet, oldukça eleştireldi... Yani. İsrail geldi... ...yani evet, çok nasionalist bir pavyon gibi gözükse de... ...aslında kendilerini oldukça sıkı eleştirebilmişler... ...açıkçası... ...yani ben açıkça... ...bu açıdan... ...Türkiye'nin öyle bir pavyonu olsa ne kadar iyi olur diye düşündüm... <gülüyor> ...şimdi şeyden biraz bilgi verelim... ...gene Biennale'yi ziyaret Hı -hı. etme... ...fırsatı olmayan dinleyicilerimiz için... ...Ciğer dini, ...aslında bizim yani İzmir fuarı gibi... 1900 kaçlarda yapılmış bilmiyorum ama 30'larda 30 yani. 30 herhalde Mussolini değil mi? Mussolini zamanında. Mussolini zamanında. Ulus devletlerin aslında temsil alanı olarak yapılmış evet. bir e, fuar alanı gibi düzenlenmiş bir bienal alanı. Evet. Burada ülke pavyonları var. Bütün ülkelerin yok ama belli başlı pavyonlar var ve bunların her dönemde yapılış tarzları farklı. Mesela 1930'larda daha böyle neoklasik şeyler. 1950'lerde daha modernist ve şey hani çok deneysel pavyonlar da var. evet. Ama diğer taraftan da bir ulusal temsilin yani kültürle şeyi tabii ilişkisi biraz sorunlu. Yani işte ülke pavyonu deyince mesela orada Türkiye pavyonu olsa herhalde işte lokum <gülüyor> ikram edip... ...öbür tarafta işte döner kebap falan bir şeyler böyle ulusal temsil şeyinde mimari işte hemen kubbeler... Mimar, ...biraz mesela mısır pavyonu öyleydi aslında. Mısır pavyon, öyleydi, bir evet. tek o arkaik örnek orada onu gördüm. Evet. Ama diğerlerinde mesela yıllardır... izlenen şey mesela ne bileyim Danimarka pavyonunda Çinli bir küratör olması, hmm. bambaşka bir dünya sorunundan söz etmesi ya da işte İsviçre pavyonunda Afrika sergisinde olması gibi evet. aslında bu ulusal temsili parantezi alan şeyler var. Çok nadir de olsa oldu. Oluyor. Yani aslında evet. yani ben yani en azından yani Chipperfield veya bundan sonraki küratörlerin... bu ülke pavilonlarını da karıştırabileceğini düşünerek böyle bir genel hayal ediyorum yani çünkü gerçekten gezerken o parantezle geziyorsunuz yani şimdi atıyorum İsviçre pavyonuna giriyorum diyorsunuz yani içeride İsviçre'yle ile ilgili belki bir şey görmüyorsunuz ama yine de sonuçta o başlığın içine giriyorsunuz açıkçası yani belki de yani bunu da sorgulayan bir genel daha da önemli olabilir açıkçası bundan sonrası için yani e, ülkeler bazında gezmek birazcık insanı Bu şey parantezlerle geziyorsunuz açıkçası. Ve çok iyi gelmiyor. Mesela İtalya pavyonu diyorsunuz. Evet. İtalya pavyonu en bu büyük pavyon. en büyük pavyon. Evet. İsmi İtalya olmasına rağmen aslında içinde İtalya'yla pek ilgili bir şey yok. Yani kuratörü İtalyan olabilir. Ama içeride seçilen şeyler başka ülkelerden başka insanların koyduğu. Başka odalarda oluşan başka sergiler. O açıdan mesela İtalya pavyonu da yani bu bir içinde özel bir yer sahipleniyor. Çünkü yani İtalya pavyonu. ...her zaman Cerdinandaki şeylerden çok daha verimli geçiyor. Mesela şimdi Oman'ın da bir sergisi vardı. Evet. Ee, dolayısıyla e, belki de bu ülke pavyonları meselesini sorgulayan, karıştıran bir, bir BNL kuratörü olması da iyi olabilir... ...bundan sonrası için. Bilmiyorum nasıl olacak. Evet, eğer müdahale edebilirse tabii ülke pavyonlarına çünkü şey e, müdahale etmesi de zor mesela. Şimdi evet. Rus pavyonundan söz edelim... Tamamen bağımsız bir şey, çalışma yani. Ayrı bir küratöryel çalışma. iki İki bölümü de çok enteresandı. Yani o 80 tane teknoloji kentinin evet. gözetlenmesi şeyden küçük mercekler. Evet. Yani Onu, biraz fazla teknolojikti açıkçası. Yani sonuçta... E, yorucu yani, bir teknoloji. Yorucu ve belki de evet. biraz da gereksiz bir teknoloji kullanımıydı. Yani sonuçta bir web sitesinin aslında duvara yansıtılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ama ilgi çekmediği. Söylenemez. İlgi çekiyordu gerçekten. İlk akılda Yok. kalan tabii o oluyor. Evet. Çünkü yani alt kata girdiğinizde işte büyük bir salon ve içinde küçük küçük delikler var. Ve evet. hiçbir şey anlaşılmıyor. Simsiyah bir salon. Evet. Ama gözünüzü dayayınca işte bu 80 tane teknoloji kentinin bir tür dikizlemesini yapıyorsun. Evet. Ve bugünkü halini görüyorsun. Yani evet. nasıl köhnemiş, evet. çalışmıyor. İyi, iyi Uzay yani. araştırma merkezleri, işte rampalar, şeyler, füzeler vesaireler. Zaten bu biyelde yani aslında her şeyi tam anlamıyla anlamanız da beklenmiyor. Sadece oradan çıktığınızda yani kafanızda bazı soru işaretleri çıkmış olması sizi yeterli geliyor yani bir başarılı biyel zaten bence hey yani ne kadar çok soru işaretleri çıkarsanız o kadar iyi. Bir de böyle tanımadığınız hiç bilmenizi duymadığınız kişileri birazcık görüyorsunuz. Ondan sonra artık gerisi size kalmış döndüğünüzde onları nasıl araştırdığınız nasıl okuduğunuzla ilgili bir şey bu birazcık biyel böyle bir şey yani. bir birden anlamanız gerekmiyor. Yani. Bu ulusal pavyonlardan söz ederken İsrail pavyondan tabii söz açarak başladık. Ee, bana tabii o şaşırtıcı geliyor. Yani bir ulusal temsil alanında ülkenin politikasının eleştirilmesi. Şiddet politikasının. Hı hı. Yani yerleşim alanlarında uyguladığı şiddeti eleştiren çok hem de sert eleştiriler. o nasıl bunu da aynı zamanda biraz da komik şeylerle böyle satılan bir takım ticari ürünlerle ticari tamamlayan. Garip bir şeydi Yani böyle bir şey mesela Türkiye Orada böyle bir şekilde Yani gösterilmiş olsa köy yakmalar mesela benzerliğini kurarsak eğer o zaman Tabii. bizim de işte köy yakmalar 93-94 yılında falan Güneydoğu'da evet. işte şunlar bunlar yani işte bugün kentsel dönüşüm projelerini eleştiren hı hı. bir pavyon koymamız lazım. Ne olurdu o zaman Türkiye'deki durum diye düşünüyorum. Herhalde o küratör kim yaptıysa bu işi gizli saklı yaptığı için ilk önce işinden atılırdı. Yani bu, bu aşamaya gelebileceğini bile zannetmiyorum açıkçası yani, yani böyle bir şekilde Türkiye yani oldu da. Venedik bir yerinde bir pavyona sahip oldu. Onu göstermeye çalıştı. Üzerinde oldukça büyük bir kontrol baskısı olacaktır herhalde. Tabii Kültür yani, Bakanlığı ya da Büyükşehir Vediye Başkanlığı tarafından bir kere evet. e, bir tanıdık mimara iş verilecektir. Türk mimarına edecektir. emanet yani, edilecektir o. Yani bu Türkiye'de bu oldukça sancılı bir şey olacak bence. Yani eğer ola ki bir gün yani Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı bir araya gelip hadi bundan sonraki BNL'lere katılalım derse... Yani biz oraya katılmadan zaten burada yeteri kadar BNL'lik konu üretmiş olacaktı. Yani sadece orta tartışmalardan bile pavyon çıkabilir yani. Evet, ee, yani. Ben bir küçük deney yaşadım. Onu belki bilgin de vardır ama e, hatırlatmak istedim bu arada. Yani bir 2006 BNL'i şehirler sergisine e, o büyük ana mekanında BNL'in Cordelia'da e, seçilen kentlerden biri İstanbul'du. Ve onun için büyük bir bölüm ayrılmıştı. Evet, evet, evet. Üstelik de İstanbul hani, önemli bir şehir. Dolayısıyla küratör Ricky Birdat İstanbul'a geldi. Defalarca iki kere görüşme fırsatı oldu. Ve o zaman da işte 2006'da İstanbul sergisinin yapılması için de işte bir işbirliği teklif etti. Bir de tabii açılış etkinliğinde işte bu büyük bir konferans vardı. Richard Senet orada işte John Closs Habitatın başkanı hı hı. falan konuşmacılar da muazzam. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da açılış konuşmasını yapmak üzere davet edildi Biyenneli 2006 Biyenneline ve e, hasbel Kader ben de tanıdım işte e, bir küratörü tanıyorum işte şey tanıyorum falan o sergiyi yapan kişileri. E, dolayısıyla benden yardım istediler. Ben de e, Kadir Topaşa söyledim bak İstanbul işte seçilen şeylerden biri kentlerden biri. 18 şehirden biri, işte 16 mıydı, 18 mi? Tam hatırlamıyorum. 18 bana. ya da 16. İşte bu şehirlerden bir ama büyük bir yerde ayrılmış. Tabi. Salonlara yani girişte değil. Girişte. Evet. Dolayısıyla e, ister misiniz? E, Tabi dedi. Yani çok iyi olur falan. Tamam. Ondan sonra aradan bir süre geçti. Fakat bana kimse bir şey söylemiyor. Bu arada. E, ben de işte elimden geldiğince işte bir takım insanları harekete geçirmeye çalıştım. İşte e, Bilgi Üniversitesi'ndeki işte arkadaşlara söyledim şuna söyledim bu işte bir takım şeyler çerçeve belirlemeye hı, çalıştık hı. falan ama e, bunu sonuçta e, yapacak olan kurum belediye hı, Büyükşehir hı. Belediyesi çünkü kabul edildi. E, bir gün şeyden tepe başından geçerken bir baktım yine de dosyalarla falan birileri gidiyor tanıdık birileri var bunlar ama belediyede memur falan yani böyle hı, hı. çok da hani şey değil. Ne, ne, nereye gidiyorsunuz falan demeye kalmadan bana şey dediler. Bienal toplantısına gidiyoruz. Bienal toplantısına neydik bienale. İyi dedim. Yani <gülüyor> birileri <haberini> uğraşıyor. <gülüyor> o zaman bize ihtiyaç kalmamış demek ki. Bunlar bir şeyler yapıyorlar. <gülüyor> Herhalde uğraşıyorlar. Kim bilir bir bütçe ayırmışlardır falan filan. Fakat e, beni şey yapan şaşırtan bir şey oldu. Birkaç gün kala ser yani bir hafta falan açılışa kala beni şeyden Venedik'ten şey aradı küratör aradı dedi ki gönderdiğin fotoğraflar kullandık çok iyi oldu dedi İstanbul şeyini açıyoruz ne dedim ben bir şey yapmadım ki Hı -hı. ne oldu falan işte İstanbul'da ilgili o zaman konuştuğumuz şeyler vardı işte yeni kapıdaki bu Hı -hı. transfer merkezini falan ben önermiştim ondan sonra işte, işte bir takım böyle benzer konular. Bu şeyler işte fotoğrafta olarak da hani görsel kalitesi falan çok şey olmayan sıradan örnekleri kendilerine vermiştim. Bir de metin istemişlerdi benden. O metini de göndermiştim. Ondan sonra merak ettim yani yapıyoruz falan filan. Belediyeni gönderdikleri ne oldu dedim. Belediye ne yapıyor? Onlar bizim hiç temas kurmadılar dedi. Hmm. Şimdi şaşırdım kaldım. Bir taraftan yapıyorlar bütçeler ayrılmış sergi hazırlıkları yapılıyor falan. Gittim belediyeye sordum ne oldu dedi. Oo, biz yaptık dediler. Yaptınız. E peki gönderdik dediler. Paketledik bilmem ne. İyi dedim yani tamam olmuyor falan ama içimde bir kuşku var. Hmm. E, Benediye'ye gittim tabii. E, ne oluyor bakalım <gülüyor> ne olmuş diye. <gülüyor> Kataloğu aldım elime tamam benim gönderdim yazı basılmış hmm. katalogda. E peki belediye bir hazırlık yaptı o kadar işte İMP'deki profesörler hı hı. yazdılar, çizdiler, araştırmalar yaptılar değil mi? 500 tane üretim e üyesi falan şey çalışıyor orada işte o kadar muazzam bir kadro. İstanbul sergisini onlar hazırlıyordu. Evet. Peki o ne oldu dedim. Bize öyle bir şey gelmedi dediler. Hı. Şaşırdım gittim işte sergi alanına baktım. Sergi alanında benim ismim var. Başka şey yok yani o gönderdiğim Hı -hı. ilk daha birinci hafta konuştuğumuz materyalle sergi yapılmış. Peki size sergi gelmedi mi dedim. yoo bize hiç kimse ne aradı ne sordu ne de bir şey gönderdi dediler. Ondan sonra işte bu konferansın açılışına da Kadir Topbaş geleceğim demişti. Gelmedi Hı -hı. hiç gelmedi. Kimseyi de göndermedi. E, gelenler de zaten Biennale girmiyorlar. Yani onlar başka yerde yiyip içiyorlar ama evet. yani Biennale'nin içine girip de evet. zahmet edip iki gün dolaşmıyorlar. Merak bile etmiyorlar. Dolayısıyla ne oldu bir türlü anlayamadım. Türkiye'ye geldim. Ne oldu dedim peki hani o kadar çalışma yapıldı hmm. işte. Beni bile çağırmadınız zaman böyle görüyordum bir hareketlilik var falan. İMP'deki yönetici vallahi biz herhalde galiba adresi şaşırdık dedi. Başka bir yere göndermişler. Şimdi temasa bak. Evet. Yani bir kere <gülüyor> çok <gülüyor> şaşırtıcı bir şey var. ilgisizlik var. İlgisizlik var. Bir taraftan da. Yani Biennial'in açılışındaki bir müthiş gösteri fırsatı kaçırılıyor. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı söz verdiği halde programa ismi yazılmış olduğu halde hiç gelmeyeceğim bile demiyor. Yani ben bu şeyin hani belirleyici olma... Kas katı şey yapmanın dışında bir de bu hiç ilgisiz kalma yani hiçbir şey yapmama da çok ilginç buluyorum. Çünkü hiçbir enerjiye falan ortaya çıkmıyor yani bir şey yapma ihtiyacını hissetmiyorlar. Ya doğru insanlar yok açıkçası yani yöneticilerimizin başında yani Kadir Topbaş veya Başbakan Erdoğan olsun etrafındaki... ...mimarlık ve kentle ilgili... ...hiçbir şekilde doğru insanların olduğunu sanmıyorum ben. Çünkü yani... Danışmanları, danışmanları da yok. yok. Evet. Yani olsa bile yani bunlar yanlış insanlar herhalde. Evet, çünkü yani kınk diyeciler onlar. Yani, yani bu toplam. Venedik, mimarlık Venedik dünyadaki en önemli etkinlik. Yani... ...çok iyi olmayabilir daha ama daha iyisi yok. Yani sonuçta... E, yani ...bütün dünya buraya akıyor şu anda... ...inşaat var diye. Yani bütün İspanya, Hollanda mimarları burada... ...bir gözünü dikmişler nasıl Çin iş atıyor. kaparız diyorlar yani. Evet. Ve yani... milyonlarca metrekare üretiliyor senede. Yani işte bilmem kaç yüz bin tane konut yapacağız diyorlar. Yani İspanya bunu bangır bangır bağırmıştı zamanında. Yani yapıyoruz derken. Ee, ama yani bu kadar inşaatın üretildiği bir ülkenin mimarlık benelinde hiçbir şekilde adının geçmemesi, yani bırakın kendisi pavyon olması, dünyadaki mimarlar da Türkiye'ye dair bir şey yapmıyorlar. yani e açıkçası, tabii, Düşünce üretimi üretim destekleyecek, kışkırtacak hiçbir şey yok. yok. Olmadığı gibi işte 2006'da yani İstanbul Say'den Yani dışarıdan bir bakışla kentler sergisinin taşıyıcı örneklerinden biri olabilirdi. Bütün çelişkileriyle. Bu fırsatı kullanmak şöyle dursun. Yani böyle bir fırsat ele geçmiş. Bu kadar büyük bir mekan ayrılmış. Çünkü ulusal pavyon yok, şey yok. Biennale'de müthiş bir gösteri fırsatı bu şekilde yakalanmışken ya da bir temas imkanı varken. E, gelmeyeceğini söylememesi bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bence çok büyük bir ayıp. Yani, yani. geleceğim diye şey yapıp. Ondan unutması, yanındakilerin unutması. Bunun ikinci bir örneği de şey bu Akdeniz kentleri toplantısı içinde aynı şey olmuştu. Bizatihi imzalı belediye başkanları tarafından, başkanı tarafından imzalı mektubu Türkçe, Fransızca, İngilizce ...Türkçesini ben şey yapmıştım... ...ilettiğim halde ve Kadir Topbaş'ın kendi eline verdim... ...özel kalemine verdim... ...bir de dış ilişkiler şeyine... ...müdürüne e, vermiş hı hı. oldum... ...ve Kadir Topbaş'ın önünde verdim bunları... ...ve mutlaka gideceğiz demesine rağmen... ...sonra e, ne oldu diye sorunca... ...neydi o falan unuttuk... Şimdi ...şaşırmıyorum... Bu, yani ...bazı işler takip ederken... O kadar basit nedenlerle takılıyor ki ben bunu gözlerimle şahit oldum. Yani çok basit nedenlerle oradaki işte bir bürokratın hani umursamazlığından dolayı o gün işe gelmemesinden izinli olmasından dolayı işler o anda kopabiliyor. Brüksel'de bir sergide gene benzer bir şey yaşadık. İstanbul sergisi açılıyor Brüksel'de. Yani anlatsam. Yerlere yatarsın yani yanlışlıklar komedyası böyle şey Çin ve sonunda evet. sergi bir takım gönüllü insanların kendi harcadıkları paralarla yapıyorlar. Bizim de başımızdan evet. şey geçmişti biz Kültür Bakanı'nın evet. Hollanda'daki mimarlık merkezine götürmek için bayağı bir organizasyon yapmıştık Arkitere zamanında. Ee, her şey ayarlandı oradaki Kültür Bakanı ile bile yani yazışarak şey yaptık randevusunu aldık falan ve son dakikada vazgeçildi yani Atilla Koç dönemiydi. Ve Hayır, biz sadece olmazsa... rezil olduğumuzla kaldık. Ama Arkada vazgeçildiğini da... söylemişler. E, ha, ama Benim yani son gün söylendi yani ve biz yani ha. oradaki bakan bekliyor yani sonuçta görüşme var falan ve gidilmedi yani. Benim söylediğim örnekler de mesela bu Venedik Bienali 2006 sergisi olsun, Akdeniz kentleri e, şeyi buluşması olsun e, ya da Hepsinde bu Brükseli, geleceğiz deme, deme, şey programa da ismilerini yazdırdılar. Yani bu, bu kayıtsızlık ilgisizlik. Sonra unutuyor, işte. Yani unutma. ben bunun yakın zamanda düzeleceğini pek sanmıyorum açıkçası yani son sonuçta mimarlık... Ve şehircilik herhangi bir şekilde bir kültür alanı olarak görülmüyor. Yani o kesin i̇nşaat bir inşaat şeyi, faaliyeti. Evet. Onu mesela bir fuar başlığı altında koysaydınız belki giderlerdi. Evet, mipim falan gibi. Mipim gibi falan evet. gibi bir şeye giderlerdi. ama Para olan, ucunda bir para kokuyor. Ticari kokan. bir şey olduğu evet. zaman gidilir ama yani bu böyle evet. içinde ticari bir şey olduğu, olmadığı zaman pek önemsiz bir şey olarak gözüküyor. Yani. Evet, e, şeyi düşüyor, reytingi düşüyor. Evet. Evet bir müzik dile devam edelim istersen Serdar Ateş Er'den dinliyoruz İsanbul isimli parçayı İstanbul, Serdar Ateşer'den dinledik. E, mimar e, Ömer Kanıfaklı'ya, Venedik Mimarlık Biyeneli'ni konuşuyoruz. Geçen hafta açılan. Evet, ulusal pavyonlara geldikti. İsrail'den hı hı. başladık. Ondan sonra biraz olası Türkiye şeyi, senaryoları, senaryoları yaptık. yaptık ve biraz da karamsarlığa, hayat, karamsarlığa sürüklendik. <gülüyor> Aslında bir taraftan da hani insanın şeyi de... kamçılanıyor böyle şeyleri karşılaştırmalı olarak hı hı. görünce. Çünkü İstanbul gibi bir kentin yani bu kadar muazzam bir inşaat seferberliği yaşandığı bir kentin bunun bilgi yönelimli olmaması, mimarlığın tamamen unutulmuş olması İstanbul'da sadece evet. filan bir konuymuş gibi, hayırseverlik konusu gibi algılanmasının korkunç bir maliyeti var. Yani ben düşünüyorum Venedik mesela eğer böyle bir şeye e, dönüşüme tabi olsaydı, Venedik'in geleceği ...den söz edilemezdi. İstanbul'da bu korkunç şey... ...aslında kimse farkında değil... ...çünkü siyasetçiler tamamen... E, ...piyasa aktörleriyle... E, ...iç içe geçmiş durumdalar... ...kamusal alan tamamen şeye kapatılmış... ...yaratıcı faaliyetlere kapatılmış durumda... ...muazzam bir e, şey... ...yani şu anda e, elindeki zenginliği tüketmekle meşgul... Hı hı. ...ama e, bunun nereye varacağı hakkında... ...kimsenin bir kaygısı yok... ...oysa ki Avrupa e, pavyonlarında... E, ...ciğer dinideki, ulusal pavyonlarda... biraz da galiba böyle şeyler evet. vardı. Bir de işin ilginç tarafı şey mesela Türkiye'nin tamam pavlonu yok. Belki uzun bir sürede olmayacak. Daha önce de olmadı zaten. Yani Türkiye bir şekilde kendisi aksiyona geçmeden dışişleri bakanlığı tarafından burada bir pavlon sahibi söz konusu değil. Olma sahibi olma. Ama geçici bir değil. şey alabilir. Mi? Alabilir. Her yani evet. şey de değil yani. Evet. Venezüen dışında başka bir pavyon da alabilirdi. Yani Venezüen, Kroatya, yani programında gözükecek bir pavlona. sahip olması için dışları bakan harekete geçmesi lazım. Geçmedi. Geçmeyecek herhalde. Ama diğer halde oluyor işte bir katılım. Tabii. E, o da İKSV'nin sayesinde herhalde. Evet. Ama işin ilginç tarafı mesela e, kreatörlerin hiçbirinin bugüne kadar e, Türkiye'den bir mimarı da kendi işleriyle birlikte davet etmemesi. Yani bu kadar inşaat üretiliyor Türkiye'de. Yani ciddi anlamda 2000'den sonra mimarlık esas hareketlendi. Bu kadar ee, iş yapılan Bu kadar yerde, iş yapılıyor. Bir mimarlık örneği yok mu yani? yani bir sonuçta, kentsel dönüşüm örneği ya da bir e, kamu yapısının dönüşümü Atatürk Kültür Merkezi evet, falan gibi. Evet yani dönüşüm bırakın evet. şeydi yani yeniden üretilmiş olan yeni bir binaların evet. e, mimarlık belirinde Türkiye yani Türkiye'den herhangi bir şekilde katılım beklenmiyor. Yani kuratörler de yani Türkiye'den olup bittiğini belki bilmiyorlar. Veya herhangi bir Türk mimarının dünyada Pek sözü geçmediği için de olabilir bu. Şey, ama mesaj yani yok. Mesaj yok, söz mesaj yok. Mesaj olmayınca, yani bir fikir olmayınca tabii ki İstanbul Demek oluyor ki yani Türkiye'de inşaat var ama mimarlık yok. Yani hiçbir zamanda belki de uzun bir süre bu, bu şeyi olmayacak. Yani bunu şeyden söylüyorum. Şimdi İspanya mesela kendi pavyonunda ekonomik krizi aslında tema tem olarak şey yapmıştı. Bizim common groundumuz şu anda ekonomik kriz diyor. Yani... E, mimarlık piyasası durmuş durumda inşaatlar durmuş durumda bizi bu hale getiren şey neydi acaba diye sorgulatmaya çalışıyorlar e, başka ülkelerde de vardı mesela İngiltere'de de aynı şekilde yani e, ekonomik krizden geçiyoruz e, ama ne yapabiliriz diye sorguluyorlar e, İngiltere mesela çok başarılı bir şekilde şey yapmıştı e, kendilerini arayan bütçe 10 tane genç mimarlık ofisini e, başka ülkelerde acaba neler yapılıyor ve Onlardan ne öğrenebiliriz diye bir araştırma projesi haline getirmişti bunu. On mimar işte Lagos'tan işte Venezuela'ya kadar dolaşmış dünyayı ve orada öğrendiklerini kendi kent üretimi ve mimarlık üretimine nasıl yansıtabiliriz acaba diye bunu bir sergi konusu haline getirmişlerdi ki çok iyiydi bence açıkçası. Ee, İspanya e, rafa kalkmış olan projelerin getirmiş onları sergiliyor ama bir yandan da kendilerine alınmış olan bütçeyi 200 tane mimarlık öğrencisini Venedik'e yollamak için harcamışlar. O öğrenciler ancak o sergiyi sundular. Böyle bir takım kriz alt başlığı altında gelişmeler vardı. Yani pavyonlar bunları sergiliyorlar. Yani şu anda mimarların ortak sevimini aslında ekonomik kriz diyen pavyonlar da vardı. Evet. Hollanda pavyonunu ben bir şey evet. açmak istiyorum. Burada bir parantez hı hı. ne kadar dikkat çekici bir. ...şey olmasa da... ...pavyyonda bir perde vardı... Bir evet. ...perde dolaşıyor işte... ...rayların üstünde... ...ve mekanı 12 değişik şekilde... E, ...yeniden evet. kurguluyor... ...sadece bir perde... ...tam bir basit ama şey... ...çarpıcı, <gülüyor> çarpıcı bir evet. şey... ...orada mesela... E, ...bu e, Hasbelkader... E, ...içinde de olduğumuz... E, ...bu Galata Rum Okulu'nun... E, ...şeyi hmm. vardı... ...sunumu vardı... Bence İstanbul'dan en önemli katılım oydu herhalde. Hı hı. Çünkü Hollandalılar bu temaya reset hı hı. E, başlığı taşıyan temaya örnek olarak e, İstanbul'dan Galata Rum Okulu Vakfı hı hı. Başkanı'na çağırdılar ve orada bir imza töreni yapıldı. Yani karşılıklı hı hı. deney alışverişi üzerine ama aynı evet. zamanda da hani tanıtıldı Ee, evet. şey işte ben de orada bir konuşma yaptım. Şeyin e, bu e, dönüşümün yani hı hı. bu vakıflar yasasındaki değişiklikten sonra iade edilen bu kamu yapısının aslında kamusallığı nasıl güncellenebilir? Yani bu eski kamusallıktan bugünkü kamusallığa nasıl geçilebilir? Bunun için işte Nedir hı hı. o geçiciliği tanımla etkinliklerle şimdilik bir kapasite geliştirme süreci yaşanıyor ama bu fikrin oluşmasını sağlayacak asıl şey mimari değil tabii yani asıl yönetimle ilgili ve tarih boyutu var, şey gelecek boyutu var, insanların şu anki kültürel haklar meselesi var. Bütün bu şeyleri iç içe sokan bir şey, bir proje olarak orada konuşuldu ve... Aslında Biennale açısından da hani bir küçük evet. etkinlik olarak o köşede yer aldı o. O iyi bir şey. Yani Hollanda Pavillon'un gibi mesela Reset. O Hollanda iki, iki Biennale'dir şey yapıyor. ki Elindeki mevcut yapı stokunu nasıl kullanabiliriz diye düşünüyor. Çünkü nüfus azalıyor veya artmıyor. Hı hı. Ama yapı stokları duruyor ve hatta daha da üretiyorlar. Yani bunu nasıl kullanabiliriz diye düşündükleri sorgulatıcı iki tane etkinlik yaptılar. Bir önceki Biennale'de de öyleydi. Bu sene mesela... Almanya R100 temasıyla gelmişti. Yine aynı şekilde nasıl recycle ederiz mevcut binaları hı hı. veya malzemeleri kullanaraktan diyor. Yani aslında bu da bir şekilde ekonomik krize bağlanabilir. Yani e, en gelişmiş ülkeler bile kendi yapı stoklarını yıkmadan nasıl dönüştürebiliriz diye düşünüyorlar. Yani, yani i̇nşaat inmiş... mantığına teslim olmak yerine evet. daha yaratıcı bir şey yapıp evet. bu, bu mekanlar nasıl yeniliklere açılabilir? Evet yani En azından yani üyeleri yani yöneticileri gelip bunları görseydi bile yani şu anda sadece kazma kürekle bu işin olmayacağını görebilirlerdi. Yani şu anda bayağı oldukça bir şekilde yıkıma odaklı bir anlayış var Türkiye'de. Yıkıp yeniden yapmak. Aynı dönüşüyor. savaş gibi bu. Yani evet. tankla inşaat arasındaki bir benzerliği dikkat çekiyordu bir arkadaşım dün. Sahiden yani mesela sulu kuleyi yok etmek hı hı. ve onun yerine şu abuk villaları yapmak mesela bunu yapacak mimarın yani hiç mimarlıktan anlamıyor olması lazım ki yani onun nasıl bir değer olduğunu yok ettiği kent parçasının kentin içinde nasıl bir anlamı olduğunu Tabii. onun nasıl dönüşebileceği üzerine hiçbir fikir yormadan hı hı. hiçbir düşünce geliştirmeden onu yok sayıp böyle kalemle sen kağıdın kurşun kalemle çizmiş onu siliyor hı. ve hı. yerine yeni bir resim yapıyor. Ya bu korkunç bir şey tabii. tabii. Böyle bir aymazlığın e, yani dünyada acaba mimarlık şeyinde bir örneği daha var mı? Bunu mimarlık faaliyeti sayabilir miyiz? O villaları oraya tabii. koyunca mimarlık yaptığını zanneden kişiler acaba yani dünyada nasıl bir şeyle karşılaşıyorlar? Kendik vicdanlarıyla nasıl hesaplaşıyorlar? Bu çok benim e, ilgimi çeken bir durum. yani tabii, Türkiye mimarlığa dozerle başlıyor yani. Evet. Yani tabu rasa kültüründen. ...gelen bir şey bilmiyorum ama... yani ...beyaz sayfa olmadan bir şey başlayamıyor yani. Şu andaki kentsel dönüşüm... ...bunun üzerine kuruldu yani. Nasıl yapılacağından çok nasıl yıkılacağı konuşuluyor. Ee, halbuki... Yani ...dünyanın nasıl dönüştürüleceği üzerine konuşuyor. yani Nasıl o tekrardan başka şey dönüşebilir. Ya Venezuela'daki bir... ...kullanılmayan ofis binasının nasıl kullanıldığını... ...gösteren bir pavyonun ödül alması... ...bir şeyleri anlatıyor olması lazım. Ama Türkiye mesela... ...oldukça şey... E, ...katı bir şekilde yani... ...sert bir şekilde yıkıp yeniden yapma üzerine kurulu bir mantıkla kuruluyor şu anda. Kentsel dönüşüm böyle. Evet, ulusal pavyonun da mesela her sene yıkılıp yeniden yapılmaması... ...iki senede bir ya da ya da iki halde de kullanıldığına göre... Evet. ...bir şeydir, geçici bir yapıdır aslında değil mi? Bu fuarlar evet. için yapılan şeyler gibi, dünya fuarlarındaki yapılar gibi... ...bunlar geçici yapılardır. İki senede bir ya da bir senede bir yıkılıp yeniden yapılabilir aslında. Aslında bu pavyonların kullanılması da ilginç... Yani bu açıdan ben 2006'da Fransız pavyonu işgal edilmişti. Hmm. Bir grup orada kendisine bir yaşama mekanı kurup. Evet. içinde bayağı işte yiyecek pişiriyor, işte şey yapıyor. Hatta ticari etkinlikte bulunup kendi geçimini sağlayacak geliri de elde ediyor. Hazır bir yenelin evet. müşterilerine satacak şeyleri de var. T-shirtler, binler. Komün kurdular, evet. Komün kurmuşlardı mesela. Bu da bir örnek aslında. Tabii tabii. Evet. Yenelin şey, mekanını bir, o şekilde değerlendirmek. Peki bu şehir stratejisi olarak konuşsak bu meseleyi biraz... Yani Venedik eee bu e, bienalden ne elde ediyor diyebiliriz. Dünyanın yani, bir merkezi haline geliyor aslında. Tabii. Küçücük bir şehir. Beyoğlu'ndan daha küçük bir yer. Evet. Dünya merkezi olarak tanınıyor bilmiyor. Güncel sanat alanında böyle, sinema alanında böyle, mimarlık, dans vesaire. Tabi. benim gördüğüm kadarıyla yani sadece şu tasarım mimarlık mesesine baksak ...Venedik yani bir fosil kent gibi... ...yani şey kalmamış bir şehir... ...ama... ...yani tabii ben Venedik'e evet. mesela BNR dışında hiç gitmedim... Hmm. ...yani Şubat'taki... ...büyük festival haricinde... ...yani orada ne olup bittiğini çok bilmiyorum... ...yani... ...ciddi anlamda boş bir kent de olabilir... ...yani çünkü sahiden müze kente dönüşmüştür. ...çok az insan yaşıyor... ...fakat turistler, turistler yani... ...turistler oldukça yoğun... ...giremiyor evet. bazı yerlere... ...San Marco Kilisesi'nde çok uzun bir kuyruk var... Evet, ...yani... Bir yandan da bunaltıcı da bir hale gelmiş durumda açıkçası yani. Ama Venedik'in fiziki olarak yani kattığı şeylerden çok yani dünyaya mimarlık kültürü anlamında kattığı bir şey var yani. Sırf bu tartışma ortamını yaratabildiği için bile yani yeterli. E bundan da yeteri kadar fayda sağlıyorlar açıkçası yani İtalyan mimarlığı yani. Yani seneler boyunca en iyi mimarlık üretiminin olduğu yerlerden bir tanesi. Hala da öyle yani. Evet. Tabi İtalya'da mimarlık üretiminde olması bile gerekmiyor. Venekte bu etkinliğin olması için ben hep e, benzerlik kurmaya gelinece adalar büyük ada çağrıştıraya <gülüyor> büyük ada <gülüyor> turizme teslim olup Hı. içinde yaşanmaz hale geldi biliyorsunuz ve hiçbir zaman bunu bir sorun olarak görmeyen aslında tam da dersine hani bunu bir gelişme olarak gören bir yönetim zihniyetine sahibiz yani, turizm gelişimi tariyemada da öyle şu an tariyemada evet. sadece turizm odaklı bir yere dönüşmek üzere yani. Evet. sadece turizmin İstanbul'u kurtarabileceğine dair bir yöneticilerde anlayış var yani. Evet beni çok e, ilgilendiriyor şey bu Yeni camii nedense ben hep San Marco'ya benzetiyorum. Hı -hı. Halbuki yapı olarak benzemiyor ama Hı -hı. E, ama mekan kurgusu olarak sanki böyle bir işte deniz kenarı tam Hı -hı. şey kanalın kenarı, Haliç'in kenarı falan. Fakat orada belediyenin yapmaya çalıştıklarını gördükçe aklıma Venedik geliyor. Yani orayı işte grantlerle kaplamak, işte seyyar satıcılarla şey arasındaki mücadele, o içeriye doğru uzanmaya çalışması, o granit kaplamaların falan. Evet. Venedik aslında bir bakıma da geleneksel bir şehir. Hala doğru bir lokantası var. Birkaç Hadi. yerde yani o turistik olmayan şeyler var. Bir, türlü bir şekilde de aslında modernlik bir olanı da muhafaza etmeyi sağlayabiliyor. Yani... İstanbul, yani Tarih Yarımada ile kıyaslanabilir belki onların politikası. Yani eğer Tarih Yarımada, Venedik gibi olacaksa bence pek olmasa daha iyi yani açıkçası. Turizme. Yani dedi. bu kadar fazla turizm insanı boğuyor yani. Turistleri bile boğuyor açıkçası yani. E, tabii işte onlardan mücadele ediyor aslında. Benim, Ama işte bundan örnek almak hı. gerekiyor. Yani bütün Tarih Yarımada'yı otellerle doldurarak İstanbul bir şey kazanmayacak, kaybedecek. Yani turist buraya turisti görmeye gelmemesi lazım. Evet. Bundan yani. evet hülasa olarak böyle bir sonuç çıkıyor. Evet. Venedik aslında düştüğü bir durumdan kurtulmaya çalışıyor ve bunu da Bienal sayesinde beceriyor. Evet. Oysa ki İstanbul, Venedik'in düştüğü duruma e, kuzu geçmedi. kuzu gitmek istiyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> Bienal'siz ve şeysiz. Evet. Evet. Bunu e, arzulayarak, yani bunu bir gelişme perspektifi olarak e, görüyor. İspanya'nın düştüğü durumu turizmde Biz arzuluyoruz yani hı hı. o duruma gelmek istiyoruz zaten bakılırsa turizm yatırımları teşvikler vesaire bunun yani bir kamu perspektifinin aslında tamamen e, ters tepicek bir şey olduğu hı hı. gözüküyor e, sürdürülebilir olmayacağı da çok açık fakat e, işte demek ki başına gelmeden insanlar anlamıyorlar bazen evet. bu e, programda Venedik bir elne 13. Mimarlık evet. sergisi, ustası sergisi yani 13. Mimarlık BNN'li konuşuyoruz 80'li yıllardan beri gerçekleşen. İstanbul'da da ilki gerçekleşecek olan bu tasarım BNN'liyle bir parça şey de olabileceğini, arka bir, arkaya, gelmesi arka ilginç arkaya gelmesinin ilginç olacağını bu açıdan da iyi bir fırsat olduğunu aslında gezmek için tekrar tekrar fırsatların olduğunu Kasım'ın evet. kaçına kadardı. 20, 25, 24 e, Kasım, 25 Kasım'a kadar. 25 Kasım'a kadar da gezme imkanı var ama en az bir 3-4 gün ayırmak, ayırmak şartıyla. Evet. evet. çok teşekkürler Ömer. Değerli katkın için. teşekkür ederim. Için. E, haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk, balk tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapusluyor ya. Yani. Kolay kolay basaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı merkezinde.